Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Mehmet Atay'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Bu Emre betimlemesi TRT Oh. Aşam ulaşam dedi, şu da aşam dedi, vay aşam ulaşam dedi, bir vefasız yavru için kimlere paşa? Tüm Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Ruhi Su'dan dinlediğimiz Şu Dağı Aşam Dedim isimli türküyle başladık. E, türkünün künyesiyle ilgili herhangi bir şey aktarmayacağım. Bu hafta benim için özel, biraz da heyecanlıyım. Zira size bir sürprizim var. Stüdyoda ki konuklarımı sırayla tanıtmak istiyorum. Refik Göksal, Ruhi Su'nun öğrencilerinden birisi. Aynı zamanda... Ruhi Su'dan sonra Dostlar Korosu'nu da yönetmiş bir dönem. Ilgın Su'da aramızda Ruhi Su'nun oğlu. Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği'nin yönetim kurulu üyelerinden Fatma Zengin aramızda ki bu programın da olmasını ona borçluyum ben. Ve koronun yeni elemanlarından, son nesil elemanlarından Bilgin Güngör bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Önce Ruhisu'nun müziğiyle ilgili konuşalım istiyorum ben. Zira hayatını merak eden dinleyiciler kolaylıkla kitaplardan, internetten o malumatlara ulaşabilirler. Ama Ruhisu'nun nasıl bir müzik anlayışı vardı? Bu konuyla ilgili nasıl bir vizyonu vardı? Biraz bunlardan bahsederek başlayabiliriz. Özellikle Refik hocamız ve Ilgın Bey bu konuda birçok şey söyleyeceklerdir sanırım. Üf. Hocanın sanat görüşü, türkü söyleme anlayışı her şeyden önce halk müziğini seslendirirken halk gibi söylemek esasından farklı. O halkın taklit edilmesinden daha çok kent insanlarının da türküyü dinlemesine yönelik bir çaba içerisinde olmuştur hayatı boyunca. Biz öğrencilerine türkü söylemenin çok önemli bir disiplin olduğu gerçeğini anlatmıştır batı ile köprü kurularak evrensel bir müzik alanının nasıl parçası haline gelebiliriz'i son derece ciddiye almıştır zaten kendisinin bir opera sanatçısı olduğu gerçeği bize bunu yansıtır çok ciddi şan eğitimi çalışmalarını bize göstermiştir her çalışma öncesinde iki saate yakın şan çalışması yapardık bu disiplinlerini biz öğrencilerine hayatı boyunca devam ettirdik. Kaldı ki hocanın hemen yaşantısının her boyutunda korolar hapishanesinde de olmuştur, fabrikasında da olmuştur, gittiği okullarda görev aldığı köy enstitlerinde de korolar kurmuştur. Ve koro yapılanması hayatı boyunca var olan birisidir. Bu bakımdan türkü söylemek, türkülerle buluşmak, Belki bir taklit değil ve fakat türkülerin ana çizgilerini bozmadan gene bir batı diliyle, bir kent diliyle söylenebileceği yaklaşımını ele almıştır diye düşünüyorum. Zannederim Ruhi Su'nun en ayrıca özelliklerinden birisi de bu. Zira Aşk Veysel gibi kimi figürleri bir tarafa bırakırsak entelektüel kesimlere daha yoğun bir biçimde halk müziğini tanıtan belki de ilk kişi benim bildiğim kadarıyla. Ruhi Su ki bu çok önemli Bir de koro meselesini de belki konuşuruz sonra ama Özellikle Ruhi Su'nun batı tekniklerini kullanmasını Ama buna rağmen türkülerin dokusunu bozmaması Takdire şayan gibi geliyor bana <gülüyor> Takdir etmek benim haddime değil ama Estağfurullah. Çünkü günümüzde de bu gibi çalışmalar yapanlar var ama Bunda başarılı olanların sayısı çok az gibi geliyor bana Hatta Türkiye'deki bu çalışmalarda Ruhi Su'nun etkisi olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek diye düşünüyorum. Evet yani eğer söz bana düşüyorsa. Tabii tabii ya yani burada sonuçta <gülüyor> muhabbet ediyoruz. Ruhi Su kendi almış olduğu operadaki ciddi eğitim anlayışının neredeyse birebir aynısını öğrencilerine sunan bunun için çok büyük emek harcayan. Zaman veren Bu anlamda katkı sunmak için Çok özel bir çaba sarf eden Hatta kendi diliyle ifade edelim Canım Biz toplumdan aldığımızı Yeniden topluma iletmekle Görevliyiz Diye ifade ettiği bir anlayış vardır Hatta türkü söylemek Başka bir dille ifade edilirse Onun için bir aşk halidir Ne onlar beni Ne de ben onları aldatırım Diye ifade eder bu anlamda türkü söylemek farklı bir şeydir. Ve bunu anlatırken de bazen biz koristlere döner. Canım hadi türkü söyleyip biraz insanlaşalım. <gülüyor> Çok güzel. Türkü arası verelim o zaman. Biraz biz de insanlaşalım. Söylemesek de dinleyelim. Tercih ettiğiniz bir eseri var mı? Ben o zaman Yalandır'da Dünyanın Ötesi Yalan Amanof albümünden dinleyelim istiyorum keyif alırsın. Şimdi Ruhi Sun'un sesinden Yalandır'da Dünyanın Ötesi Yalan isimli türküyü dinliyoruz. Yalandır'da dünyanın ötesi yalan vay vay vay vay, vay aman bir feleymiş de yar elimde ne var Aman eller, Sultan suhtan etseler de istemem kalan, vay bana vay vay vay. Ah, dostu da düşman güldük denkelleri, aman yalancı dünya. yalancı dünyayı Ruhi önemli noktalarından birisi de semahları ilk defa geniş kitlelere ileten sanatçı olması. Yani bu konuda da belki bir şeyler söylemek lazım çünkü günümüzde bile az önce stüdyonun dışında da konuştuğumuz üzere birçok türkünün künyesi hala TRT'de yok, kitaplarda bulunmuyor. ...ki bunu kırklı yıllarda, ellili yıllarda yapmak çok önemli bir husustu. Bu daha özel... eski. Daha mı eski? Evet. Kaç yıl Kırklı ee, yılların başında diyelim. Hı. Yani bilebildiğimiz kadarıyla. Daha çok e, Alevi türküleriyle yola çıkarak... ...Semahların kendi düzeni içerisinde... ...başından sonuna kadar olabildiğince hiçbir formunu bozmadan daha anlaşılabilir bir Türkçe ile sunma gayreti içerisindeydi ruhusu. Ve bunun için 1940 ve 44 yılları arasında Ankara radyosunda 15 günde bir Basvareton Ruhi Sus söylüyor. Diye bir program yapılıyordu ve bu türküler orada da yer aldı. O ilk defa Türkiye'deki kentli olsun, kasabalı olsun, köylü olsun, yani radyoya ulaşabilen herkes ki radyo o zaman çok zor ulaşılabilen bir araç, oradan bütün bunları dinleyebilir oldu. Fakat o dönemin politik havası, semahlara bile tahammülü yoktu. Bununla Sem ilgili bir sorun yaşadı mı Ruhi sonra? Evet. Belli bir süre sonra, o zaman radyo müdürü Mesut Cemil'di. Ruhi Su'yu çağırıp size bu yolda harcamayalım Ruhi Bey. Ee, <gülüyor> ki Babam o dönemde Ankara Devleti Operası'nda bas varitonu olarak görev yapıyordu zaten. Hı -hı. O da bence sakıncası yok. Ben bu yolda harcamaya hazırım. Ee, Sizin için komünist diyorlar. <gülüyor> İkinci aşama o. <gülüyor> İkinci aşama o oldu. <gülüyor> Programı ve, durduramayınca. E, 1944 yılında radyodaki görevine son verildi. Ha, o kadar erken son verildi. Ben evet. 50'lerde son verildi zannediyorum. Yok o daha sonra operadaki. Ha operadaki görevi. Evet. <gülüyor> o zaman şimdi bir de Semah dinleyelim Ruhisu'dan. Semahlar albümünden Turnalar Semahını dinleyeceğiz. Malumunuz olduğu üzere programlarda ben türkülerin künyeleriyle ilgili, ölçüleri, usulleriyle, makamsal yapılarıyla ilgili maluma aktarıyorum Bunları bu hafta es geçeceğim. Hoş karşılayacağınızı ümit ediyorum. Şimdi dinliyoruz. Uyurken üstüme gelen yoldaşlar Gafil aç gözünü haydi haydi haydi Uyan dediler Serseri kalma bu cihan içinde Yürü bir gerçeğe heyecan dediler Tornalar turnalar, turnalar. Telli turnalar Semah edenler de, Dosta gidenler Dostan bir elma Geldi elma ne güzel Elma içi turunç Dışı turunç Ne güzel elma Eğlenin turnalar Ben de varayım Haber sorayım Yoldaş olayım Uyandım uykudan Açtım gözümü Kulak verdim gördüm canım canım canım Döndüm yüzümü Bir aydınlık kaldı kara yazımı Yürü şimdi korkma heyecan dediler. Turnalar turnalar telli turnalar. Sema gidenlerden dosta gidenler. Dostan bir elma geldi elma ne güzel elma içi turuncu dışı turuncu ne güzel elma. Beylerin turnaları bende varayım haber sorayım yoldaş olayım Hey dost hey dost hey, hey dost, dost hey dost koşarak tek dolaşacak zamandır. Yarıncağımız bel olacak zamandır. Yürüyelim şimdi sonra urdu. Asını yitiren boşal seyirtir. Ospende aralar türlü türlüdür. Senin aşkın bana hey dost çördü. Hey, hey dost hey dost hey dost hey dost hey dost. Allah Allah Allah Allah. Üçlerin, beşlerin, gerçek ellerin ve şehitlerin yüzü suyu hürbetine. Akşamlar hayrola, şerler defola. Yiğitler safola, yardımcımız halkola. Varlığımıza, birliğimize, bir olmamıza merhaba! Merhaba! Konuşurken aklıma şu soru geldi. Yani ruhusunun aynı zamanda çok iyi bir derlemeci olduğunu da Biliyorum Hatta belki bir ihtimal Benim babamla da görüşmüş olduğu gibi <gülüyor> bir şey var <gülüyor> Annemin anlatılarından çıkarıyorum Bu arada bir parantez Hı. açayım Fatma Zengin Aşık Mustafa Zengin'in kızı Babamla da görüşmüş olma ihtimali var deyince Belki dinleyiciler bilmezler <gülüyor> Onu tamam. belirtmiş olalım Şeyi merak ettim Bu kadar eseri nerelerde derledi Nasıl vakit buldu Hani bir kısmını biliyorum ama sanki onu da konuşsak iyi olur. Evet, hatırı gibi sayılır derecede eser var icra ettiği evet. notayı aldığı. Şimdi asıl için en en en başından başlarsak babamın hayatından türkü hiç eksik olmuyor. Çocukluğumdan beri. Adana'nın da herhalde bunda etkisi evet. vardır. Evet. Öksüzler yurdunda e, sesinin farkına varıyorlar ve o tabur deniyor o zaman. Öküzler yurdu, bayramlarda yürüyüşe çıkartıldığı zaman en önüne geçiriyorlar ve Babam türkü söylüyor, arkadan <gülüyor> devam ediyorlar. Ee, hayatında her zaman türkü var. Ankara konservatuvarının kuruluş yıllarında Türkiye'nin çok ciddi bir müzik zenginliği olduğunun farkına varılıyor. Devlet tarafında ve bununla ilgili birçok derleme yapılıyor fakat bu derlemeleri yapılacak olan insanların yüzde doksanı konservatuvarda görevli bir kısmı Alman zaten. Şu 42-50 arasındaki evet, derlemeler mi bunlar? Ama diğerleri Türk fakat yalnız bunlar İstanbullu yani hmm. Anadolu'yu hiç görmemişler. Yurt dışında okumuşlar. Beş kişi vardı herhalde evet, derlemeleri. Evet Türk beşlisi dediğimiz insanlar o zaman konservatuvarda hocalar. Anadolu'yu aralarında iyi tanıyan bir tek babam var. Ve hayatı boyunca yaşamının sonuna kadar duyduğu her türküyü mutlaka derlemiş ve kaydetmiştir. O dönem şartları içerisinde tabii teyip falan yok. Bir yandan notaya babam alıyor, bir yandan sözleri Pertenali aldı Yahut, Sabahatin Ali aynı okulda hocalar o zaman o da, e, sözleri kaydediyor. Bu biçimde çalışmalar oluyor. Bunlar derlemeler böyle var. Ama bunlar ne yazık ki elimizde değil herhalde yok, kayıt hayır, olarak. Çok yazık. Onlar. Çok yazık. Evet yani e, biz bunları aralık bulamadık. Yani hem konservatuvarda hem Ankara radyo'sunda bulamadık. Yani yok. Derleme hayatında hep var. Yani sokakta geçip de birisinin bir iş, inşaatta çalışan işçinin söylediği türküyü bile derlerdi baba. Hemen hemen her yere gitti. Yani yılın Üç ayını, dört ayını Anadolu'da geçirirdi. Oralarda kalırdı. Ben küçükken birkaç kez beni de götürdü. Ben de kaldım oradalarda. Yani oraları ilk defa Anadolu'yu ben de babam sayesinde gördüm. Köylerde kaldık falan derlerdi. Daha sonra derlemelerini kafasında oluşturduğu bir konsept üzerinden yapmaya başladı. Bu konsept ki, derken yani derleyebilelim. Semahlar yoksun. üzerine, yahut hmm. Pir Sultan Abdal üzerine, yahut Karacaoğlan üzerine belirli bir konuya yani, yoğunlaşarak. O zaman Karacaoğlan için mesela Toroslarda kaldı. Hmm. Ki Toroslar karış karış bilen birisiydi. Semahlar ve Pir Sultan için bütün İç Anadolu'da kaldı. Malatya başta olmak üzere. Uzun süre bu biçimde çalıştı ve döndükten sonra e, kaydettiği türküleri Önce notayı alır ve üzerinde kendi aldığı klasik müzik eğitimi doğrultusunda yorumlamalarını gerçekleştirirdi. Ve çalışmalarını gerçekleştirirdi. O ciddiyet ve özen de zaten albümlerinden evet. bile anlaşılabiliyor. Evet. Belki opera eğitimi almış olmasının da bunda etkisi vardır. Albümleri o dönem için bile çok erken olmasına rağmen bir konsept içerisinde evet, yapmak. Evet, çok edin, Ve evet. sadece konsept de değil yani türkülerin ard arda dizilişi bile. Evet. Aradan bir tanesini çekip aldığınızda o albüm eksik kalır evet, diyebilirsiniz. Evet. Ki bu evet. yani günümüzde bile ne yazık ki halk müziği sanatçılarının yani yapmadığı bir şey. yani Alamazsınız zaten. <gülüyor> Aradan o aldığınız zaman. Kayıtlar da öyle oldu. Yani başladığı zaman bütün stüdyo kayıtları o albümlerin başladığı gibi biterdi devamlılığı sağlamak için. Evet. Evet yani parça araları verilmezdi. Ya aslında burada Ruhisun'un sanatçı kişiliğinin yanında nasıl bir örnek olduğunu da görebiliyoruz. Çünkü Türkiye'deki sorunlardan biri müziğin dışında işini ciddiyetle yapmaması birçok insanın. Evet. Yani müzik dışında Ruhusu'nun şu anlattığınız kısmından bile böyle bir ders çıkartmak mümkün gibi geliyor bana. Şimdi yine bir türkü dinleyelim istiyorum Ruhis'tan. Öneri de bulunmadınız. Biliyorum aradan belki seçmek zordur sizin için ama benim de zor sizin için zor olduğu kadar. Ama mesela Karadeniz adını çok severim ben. Benim de adıma ee, geldi. Öyle mi? Niye olmasın? Aslında. Ayrıca Ruhi Sun'un hayatında politik görüşünde de önemli yeri olan. Bir yeri var evet. Zaten Beste'de kendisine ait değil evet, Söz Sö ve Beste kendisinin. Ruhi Sun'un sesinden Karadeniz adını dinleyeceğiz. Merak eden dinleyiciler türkünün sözlerinden yola çıkarak biraz... Araştırma yapabilirler neyi anlattığını belki e, o zaman türkü daha anlamlı olabilir. Şimdi Ruhi Sun'un icrasından dinliyoruz. Hayal gönlümde yağ diyar kalan, hayal gönlümde yağ diyar kalan, bir yanım deriyada çal kanlı bir Nazmile zindanda gün be gün biri Nazmile zindanda gün be gün biri Söyletir dilsizi, anlatır körü Bir yanım çürü. Buraya vurgu yapabilir miyim? Tabii tabii. <gülüyor> Şimdi bir an böyle gözümün önüne geldi de Korist'e arkadaşlarım, Dostlar Korosu 1975 yılında kuruldu. Ben 1978'de Koro'ya katıldığım zaman Koro aşağı yukarı 40 kişi kadardık. Erkek ve bayanların eşit bir dağılımı söz konusuydu. Ama... Daha başka bir şey sonraki yıllarda fark ettim. Hoca dil, din, cins, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin Anadolu'nun her yöresinden insanlar, Ermenisi vardı, içimizde Rum'u arkadaşlar vardı, Alevis'i vardı, Sünni'si vardı, Kürt'ü vardı, Türk'ü vardı. Yani çok renkliliğin yapısı hocanın kurduğu koronun içerisinde kendisini temsil ediyordu özlemini duymuş olduğu toplum yapılanmasına da bir gönderme yapıyordu belki bence. Küçük bir örneği İst, gibi. Istese, istese hepsini Kürt, hepsini Türk seçebilirdi. Elindeydi o yetki. Buna dikkat ettim bir an. Hatta biraz önce siz bir şeyler anlatırken bunları gözümün önüne getirdim. Biz bir mozayiyiz bu toplumda. Ve hoca Ruhi Bey bu mozayiğin sanatsal veriler karşısında Anadolu'nun temsilcisi bir Anatolyo'ya Nasıl sahip çıkıların bence en somut örneklerini sunan sanatçılarından birisidir diye düşünüyorum. En birleştirici, en evrensel yanını koyan birisidir. Ve bu arada ifade etmediğim ki bu dostluğu da adından karşılayan dostlar, dostlar korosunun dostluk kavramını da inşa etmesi açısından da hocanın rolünü, katkısını gerçekten çok özel bir katkı olarak görüyorum, gözlemleyebiliyorum. Ben de o dönemleri tabi bilmiyorum ama bunu el yordamıyla yapmayıp bir şeylerin idrakında olarak yapmış olması da sanırım etkisinin daha güçlü olmasını sağlamış gibi geliyor bana. Kuşkusuz. Naçizane. Kuşkusuz. Ee, birazdan bilgine de döneceğim Koroy'la ilgili ama Ilgın Bey operayla ilgili bir anısı olduğunu söylemiştir Ruh bir Matrak bir durum var demiştiniz. Ee, şöyle bir şey o. Operada görevine son verildiği zaman yaklaşık yani 12 senelik bir operacıydı ve başrollerde oynamıştır. Fakat o, gün, o dönem şartları da İdeni Hükümeti, tek parti dönemi, bütün o dönemki sanatçıların askere alınması gerekiyor. O zaman tek müdürlük, devlet, opera, bale, tiyatro, senfoni, tek müdürlük. E bunların askerlik çağları gelmiş, hepsi Asteğmen olarak görev yapmaları lazım, yurdun çeşitli yerlerinde. Fakat... Operada ve tiyatroda, balede hiç kimse kalmıyor. Bunun üzerine İsmet İnönü bir karar alıyor. Daha doğrusu bir kıyak çekiyor tabiri caizse. Ankara Piyade Alayı'nda askerliklerini, az teğmenliklerini yapacaklar. Akşama gidip oyunlarını oynayacaklar. Böyle bir çözüm bulunuyor. Ama yapılacak askerlik. İşte bunların içerisinde Cüneyt Gökçer, Aydın Güm... Tarık Leventoğlu bugün Ahmet Leventoğlu'nun babasıdır. Babası. O bütün devlet tiyatrosu ve opera balesi tek dekoratörü. Bunlar askemendir, yapacak ama bunlara birer görev verilmesi gerekiyor. Tarık Leventoğlu'na silah eğitim alanlarının boyanması görevi veriliyor. <gülüyor> Babama koro kurbası. O iyiymiş. <gülüyor> Fakat kimlerden oluşacak bu koro? Yaşım, çok önemli bir yere geliyor. Aynı kıyak, devlet opera valisi sanatçılarına çekilen kıyak, aynı zamanda bütün Avrupa'da başarılar kazanmış olan güreşçilere de çekiliyor. Onlar da Ankara Piyade Alayına geliyorlar ama o birçoğu ilkokul mezunu bile değil. Aralarında okuma yazma bilmeyenler de var. Onlar er. Er olarak emir veriliyor. Bunlardan sen bir koro oluştu. Bir diyafram güçlü olur, İyi, iyi olmuştur. İşte öyle olmuyor çünkü olmuyor e, o iri yarı adamlardan biriydi babam, incelik sesler çıkıyor. <gülüyor> Fakat işte e, na, baba nasıl yapıyordum diye sorduğunda ilk gibi ya da anaokulundaki gibi yapıyordum diyor. Önce ben söylüyorum, sonra onlara söyletiyorum. Ben söylüyorum, onlar tekrar diyorlar. <gülüyor> bire dikkat diye bir ses duyuldu. Herkes esas duruşa geçti. Piyade okul komutanı müzik çalışmasını denetlemeye geldi. Ani olarak. Babam tabii hem şef ama sonuçta biraz teğmen. Esas duruşta teğmenim siz operadansınız değil mi? Evet komutanım. Bildiğim kadarıyla bas baritonsunuz herhalde. Evet komutanım ben bir bas baritonum. Opera. Dönüp erlere... Arkadaşlar bundan sonra herkes bas parayı <gülüyor> <gülüyor> <Onları> tanıştık. da emredebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Çaresiz ne diyecekler? <gülüyor> Güzelmiş. Bir türkü arası daha verelim. Pek Ruhi Su dinleyenlerin bile bilmediği demeyelim de belki de dinlemedi türkülerden birisi keklik tak tak etmemi. Evet. Hmm. Çok severim evet. ben o türküyü. Evet. Evet. Dadaloğlu ve Çevresi isimli albümden. Bu Türkçü evet. dinleyelim şimdi. <gülüyor> Keklik tak tak etme mi? Keklik tak tak etmemi, hak keklik tak tak etmemi Kengere yuva yapmamı, ha kengere yuva yapmamı Adam böyle güzel, ed, he, adam böyle güzel ed. Sarılıp da yatmamı, ha sarılıp Karşıki dağlar bizimdir ya, karşıki dağlar bizimdir. Kar yağanlar özümdür ya, kar yağanlar özümdür. Bizim olan evlenecek, bizim olan evlenecek. Düğünümüz gözündür ya dü Şimdi bu ıı, ızgın anlatırken gözümün önüne hocayla ilk çalışmamız, benim hocayla ilk çalışmam aklıma geldi. 1978 yılında ıı, Beşiktaş'ta evlendirme dairesinde bir odaya vermişler. Orada çalışıyoruz. Şimdi o ses meselesine o hocanın söylediği kocaman kocaman insanlardan incecik sesler çıkıyor meselesi deyince... Koro'nun açık tenor ilk, ilk öğrencisiyim. Sesim son derece açık renk. Bütün renkler hocanın baspariton özelliklerine göre seçilmiş. Hı -hı. Yani şimdi koro'yu söylüyorum. Biz iyi kötü müzik eğitimi de alıyoruz. Ben eğitim sündeyim. Sesim duyulmaması lazım. Seçilmemesi lazım. Kaynaşması lazım. Fakat ben kendi sesimi duyuyorum. Koro'nun içinde. Eziliyorum, büzülüyorum, kızarıyorum. Hoca bunu fark etti. Fark etti ve çalışmayı bir anda kesti. Döndü önce arkadaşlara. Canım Refi'imizin sesi açık bir tenördür. Açıklıyor şimdi. Bana da döndü. Canım asla sesini kısma. Sesin çok güzel. Ama şurayı şöyle oku. İkinci bir ses yazdı oraya, notayı yazdı oraya. Şurayı şöyle oku canım. Ve ilk dersimiz gelin Ayşe parçası. O dersteki öğrendiğim o ikinci sen, daha sonraki dönemlerde çocuklarıma aynısını anlatmaya başlamıştım. Bu da bir ona bir eklemle olsun. O koca koca vücutlardan ince ince <gülüyor> sesler gelebiliyor yani. Bu Ruhusu'nun müzik anlayışını da aslında bir bakıma yansıtıyor ikinci bir ses yazması. Kesinlikle. Ki hani çok sesli müziğin ne olduğunu hala Türkiye'de bilmeyen insanlar var. Evet. O dönemde Abi gerçekten. Şöyle de anlayanlar var. Çok sesli müzik yani orkestrada ne kadar çok çalgı. Evet. Da. Ne yazık ki. <gülüyor> <gülüyor> Öyle algılayanlar da var hala. Var yani. evet. Ben de yakinen bildiğim için hatıradaki o ayrıntı çok önemli. Gerçekten hem Ruhi Sun'un vizyonunu gösteren, hocalığını gösteren, müzik bilgisini gösteren. müzikte canım... Tek devrimcülük vardır. O da çok seslik derdi. Öyle mi derdi? Evet. <gülüyor> bir türkü daha dinleyelim istiyorum ben. Türkü arası verelim. Benim aklıma Ağrı Dağı'ndan uçtum geliyor ama tamam mümkünse. Tabii tabii. De, benim de ilk öğrendiğim Koroğlu'daki parçalardan bir tanesidir. Ağrı Dağı'ndan uçtum. Hey. Okay. Az önce konuşmuştuk. Biz tabii kendi aramızda konuştuk ama dinleyicilerin de bilmesi açısından Ruhi Suyla ilgili ben birkaç senedir program yapmayı düşünüyordum. Dolayısıyla okumalar yaptım. Fakat değerli toplu Ruhi Suyla ilgili bir esere rastlayamadım. Değerli toplu derken Battal Pehlivan'ın, Mekin Dinçer'in, Karabey Aydoğan'ın hazırladığı kitaplar var. Fakat Ruhi Su'nun Türk müzik dünyasında nasıl bir yeri olduğu, kimleri etkilediği, nasıl etkilediği Ruhi Su'nun başardığı şeyler, eksik kaldığı yönler. Bunları derli toplu ele alan bir kitap çalışması ne yazık ki yok. Ve hatta konuşmak istediğim şeylerden birisi de o. Ruhi Su Türkiye'de hem hali hazırda hem de vefat etmiş olan sanatçılar arasında kimleri etkiledi, nasıl etkiledi. Ve bunu sadece öğrenci hoca ilişkisi açısından sormuyorum. Ruhi Su'yla doğrudan teşriki mesaiyle bulunmayan insanlarda da nasıl bir etkisi olduğu Ruhi Su'nun. Bunun üzerine de belki bir şeyler söylemek iyi olur. Şimdi aslında Refik Hocam'ın yanında böyle konuşmak biraz zor olacak benim Estağfurullah. için. Estağfurullah. Ruhi Su müziği ele alış tarzıyla derlediği türküleri yorumlayış tarzıyla, söyleyiş tarzıyla beğendiği bir takım şiirleri besteleme tarzıyla kendi türünde ilktir. Yani Cumhuriyet Türkiye'sinin evet. ilklerindendir ve uzun sürede bu bozulmamıştır ve onu takip eden de uzun süre bir sanatçı olmadı. Fakat 60 sonrasında insanlar dünyada olduğu gibi kendi ülkelerindeki folklorik özellikleri kendi müzik türleri içerisinde ağır bir şekilde kullandılar. Cazcılar, evet. klasik müzikçiler... Özellikle romantik dönem, klasik müzikteki kompozitörler ve rakçılar kullanır hale geldiler. E bunların içerisinde 60 sonrasında bu Türkiye'yi de etkiledi ve birçok grup çıktı. Doğrusu da iyi de ettiler. Kendi anlayışları içerisinde sergilediler bütün bu çalışmalarını. Bunların dışında babam gibi yani sazı tek boşuna ele alıp söyleme tarzında olanlar... Bir insanatçı çıktı gerçekten. Bir kısmı sürdürdü, büyük bir kısmı da sürdürmedi, vazgeçti. Çünkü burada önemli bir şey var, bunu Refik Hocam daha da iyi anlatacaktır. Derlediği ve yorumladığı türküleri kendi anlayışına ve kendi gırtlak gücüne göre yorumluyor. Aynı şekilde bir başkasının söylemesi biraz imkansız oluyor. ...benzer bir şekilde söylemeye çalışılıyor. Bu da pek... E, ...her zaman parlak olmuyor. Bu bazı şeylerden... ...vazgeçme dönemine getiriyor... ...birçok sanatçıyı. Ve bu daha sonra... ...babamın her zaman... ...ulaşılmaz dendiği... ...halbuki ulaşılması gereken... ...müziğin çok sessizlik ...üzerine... ...çalışılması... ...ve birçok argümanla birlikte... ...birçok çalgının da dahil edilmesi... ...inancında o olması da bu çeşitliliği artırdı. Babamın şartlarında, o dönem Türkiye şartlarında konser vermesi bile çok zordu. Yani bir albüm çıkarması ki 64 sonrasıdır. Onun dışında bir herhangi bir konser falan böyle kolay değildi ve söz konusu değildi, zordu. Ya yasaklanmış. Birçok konseri vardır. Bununla ilgili isterseniz bir 64 yılına ait bir küçük ana anlatayım. Tabii lütfen. lütfen. 1963-64 yıllarında Türkiye'de Erdek Tiyatro Festivalleri, Tiyatro Gençlik Festivalleri düzenleniyor. Ve bu bir gençlik tiyatro festivali oluyor. Bunun içerisinde babam da var ve babam da ara sıra iki kere sanıyorum konser veriyor Erdek'te. Hmm. Bu Tiyatrocular Adası'nda bugün hepimizin çok yakından tanıdığı, bildiği Genco, Erkal, Yıldız, Kenter, Efendim e, ve O Kuşak olduğu gibi hemen hemen hepsi varlar. Konserlerden sonra Erdek Savcılığı ya da Bağlı Olduğu ilçenin Savcılığı Pir Sultan Abdal hakkında takipat açıyor. <gülüyor> Doğru olamaz. Evet. <gülüyor> evet. Buluşun oldu. <gülüyor> Sonra bulduk <olup> getirdim. <gülüyor> Bulabilmişler mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> yani biz gülüyoruz tabi ama o zaman yaşanan evet. acılar, sıkıntılar <gülüyor> bir taraftan <gülüyor> da trajik bir sayesinde. yani gerçekten öyle. Şimdi bir türkü arası daha verelim. Refik hocamın isteği üzerine. Atladım girdim bağ isimli türküyü dinliyoruz.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 Kayalar kertilir mi, de kayalar kertilir mi? Ağ terlik yırtılır mı da, ağ terlik yırtılır mı? Ergen kız cahil olmam da, ergen kız cahil oğlan inkardan kurtulur mu da, inkardan kurtulur mu? Ergen kız cahil olmam da, inkardan kurtulur mu? Hele. Çıktım damla olamaya da çıktım damla olamaya İndim yer yolla da indim yer yollamaya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 Hey gelinler, hey kızlar da babalım boynuza. Vurun vurun öldürün de yalın koynumuza Vurun vurun öldürün de yalın koynumuza Arılar da konmaz oldu pürene Şükür olsun bu sevdayı verene. Belki ılgının e, söylediklerine ekleme olmak açısından hocanın etkilediği alanlar hayli geniş olmakla birlikte bana göre öykünmeci anlayış biraz daha öne çıktı diye düşünüyorum o sürecin içerisinde. Hocadan etkilenen sanatçılar hocanın farklı bir üslupla türküleri ele alış tarzı ve bağlamayı tek başına kullanma istencindeki nedensellik üzerinde de duracak olursak bağlamanın taşınabilir özellikleri olması, hocanın yapmak istediklerini de karşılayan bir alet olma özelliğini beraberinde taşıyor. Türkü söylüyor. Türkü tadını en iyi bağlamadan alıyor. Gene şahsım görüşler olarak söylüyorum. Veda tabii yurt içi yurt dışı hocanın çok konserleri var. Özellikle Almanya, Rusya, Avustralya konsere gittiğini düşünecek olursanız en taşınabilir özellikle bir alet bu anlamda seçmesinde bence böyle bir neden olabilir diye düşünüyorum. Başka bir yaklaşımı da hep şöyle olmuştur. Onu satır aralarında ifade etmek isterim. Ne ben ne de bağlamam birbirimizin önüne geçmeyiz canım. Biz birbirimize eşlik ederiz. <gülüyor> canım kelimesini çok kullanıyordu herhalde. Evet. Ben, Bunu e, şimdi çünkü siz ondan <gülüyor> evet. bir şeyler aktarırken evet. özellikle vurguladınız. Bunu evet. şöyle ifade edeyim. Neredeyse hepimizin tek tek ismini kesinlikle bilir ve ya önüne ya da arkasına o canıma ekleyerek ya tabelerdi. Evet. Örneğin bana seslenecekse Refik canım bir dakika gelir misin yanıma derdi. O canım bizim hoca <gülüyor> hocayla olan iletişimimizin belki de en güzel sözcükler arasında söylenilebilen en güzel sözcük olarak anılarımızda kalmıştır o canım. O bakımdan Bize önemli. de burada yaşattınız onu. Bilginle hiç sohbet edemedik. Biz şimdi stüdyoda sohbet ediyoruz. Vakit dolduğu zaman... Aslında sohbete devam edeceğiz ve bir sonraki haftada bu programın devamını dinliyor olacaksınız. Dolayısıyla sohbetimize bilgini katmış olacağız. Yani çünkü başta konuklarımı tanıtırken onun da ismini Fatma Hanım'ın da ismini anons ettim. Dinleyiciler düşünebilirler. Neden hiç soru sormadı ona gibi böyle bir şey düşünmeyin. Biz sohbete devam ediyoruz stüdyoda. Bu arada vaktimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ruhi Sudan'dan. Bir türkü daha dinleyerek programı kapatalım istiyorum ben. Ruhisu'dan ilk defa duyduğum, çok sevdiğim bir türkü var. Yine dayım sayesinde Ruhisu dinlerken duymuştum. Aslında bu türküyü dinlerken şimdi e, Zeybek tavrını duymak istiyor kulağım ama Ruhisu'nun icrasını da her zaman çok seviyorum. Evlerinin Önü Mersin isimli Isparta evet, türküsü. Evet. Şimdilik bu haftanın sonuna gelmiş olduk. Ruhi Sudan dinleyeceğimiz Sparta Zeybeği ile diğer adıyla Evlerin Önü Mersin isimli türküyle bu haftanın programını kapatıyoruz. Bu haftaki destekçimiz Mehmet Ataya da teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Konuklarıma henüz veda edip teşekkürümü etmiyorum. Haftaya devamını dinleyeceksiniz çünkü bu programın. Haftaya görüşene kadar sağlıcakla kalın. evlerini ölür mersi su var içmem kaderim seni Önü susam Su bulsam da kadınım Çevremi yusam Ah su bulsam ile titreşimler. Hazırlayan Andesuna Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo deneyicisi Mehmet Ataya teşekkür ederiz.